891. konu. Hazreti Ömer'in kadınlara fazla mehir verilmesini yasaklaması ve bir kadının buna itiraz etmesi üzerine de bundan vazgeçmesi. Hazreti Ömer bir gün minbere çıkarak şunları söyledi: "Ey insanlar, bundan böyle 400 dirhemden fazla mehir verdiğinizi duymayayım. Çünkü Hazreti Peygamber ve ashabı hiçbir zaman 400 dirhemden fazla mehir vermemişlerdir." Eğer mehrin çok verilmesi takva ve şeref olsaydı siz onları asla geçemezdiniz. Bunları söyledikten sonra Hazreti Ömer minberden indi. Dışarı çıktığında Kureyş'ten bir kadın önünü keserek, ey müminlerin emiri, sen kadınlara 400 dirhemden fazla mehir verilmesini yasakladın öyle mi, diye sordu. Hazreti Ömer'in, evet öyle, demesi üzerine de şunları söyledi. Sen Allah Teala'nın, Kur'an-ı Kerim'de, eğer bir eşi boşayıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz, öncekine, mehir olarak, yüklerle mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın, acaba iftira ederek ve açık günah işleyerek verdiğinizi alacak mısınız, Lenisa, 4 suresi 20, buyurduğunu işitmedin mi, kadının bu sözleri üzerine Hazreti Ömer, ey Rabbim, beni affeyle, kadınlar dahil bütün insanlar Ömer'den daha fakih ve daha anlayışlıdırlar, dedi, Sonra da geri dönüp tekrar minbere çıkarak şunları söyledi. Ey insanlar, biraz önce sizlere kadınlar için 400 dirhemden fazla mehir vermenizi yasaklamıştım. Ancak şimdi bu yasaklamayı kaldırıyorum. Bundan böyle mehir olarak dilediğiniz miktarı vermekte serbestsiniz. Hazreti Ömer bir gün bir hutbe irat etti. Bunda, Allah'a hamdüysen alır ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar, sözlerimi iyi dinleyiniz. Kadınlarınıza verdiğiniz mihirlerde aşırıya kaçmayınız. Kim Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu 400 dirhemden daha fazla mehir verecek olursa bu fazlalığı alarak Beytülmal'a koyacağım. Hutbesini bitirip dışarı çıktığında Kureyş'ten bir kadın yolunu keserek ona, Ey müminlerin emiri, bizlerin Allah'ın kitabına mı, yoksa senin sözlerine mi uymamız gerekiyor, diye sordu. Hazreti Ömer de, O nasıl söz, tabi ki Allah'ın kitabına uyacaksınız. Peki sen bunu niçin soruyorsun?" dedi. Kadın şunları söyledi: "Sen biraz önce insanlara, kadınlara verilen mehirler hususunda aşırıya kaçmamalarını ve 400 dirhemden fazla vermemelerini söyledin. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şu ayetiyle buna ruhsat vermektedir: "Eğer bir eşi boşayıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz, öncekine mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın." Acaba iftira ederek ve açık günah işleyerek verdiğinizi alacak mısınız? Nisa, 4 suresi 20, bu sözler üzerine Hazreti Ömer, herkes Ömer'den daha fakih'tir, dedi ve bu sözünü iki ya da üç kez tekrarladı, sonra da dönüp tekrar minbere çıkarak şunları söyledi, ben biraz önce sizlere kadınların mehrinde aşırıya kaçmanızı yasaklamıştım, fakat şimdi bu yasağı kaldırıyorum, artık isteyen istediği kadar mehir verebilir, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Eğer mehrin çokluğu ahirette bir fazilet ve yücelik sayılmış olsaydı buna Hazreti Peygamber'in kızları ve hanımlarından daha layık hiç kimse olamazdı.